Hakarete uğramış sevdalı genç, yalın kılıcını havaya kaldırıyordu. Dantel yakası göğsünün kımıldanışlarına uyarak kesik kesik kalkıyordu. Geniş adımlarla sağa sola giderek ayak bileklerinden beri açılan yumuşak çizmelerindeki yaldızlı gümüş mahmuzları ayağını yere her vurduğunda şıkırdatıyordu. Emma kendi kendine halkı böyle geniş ölçüde büyülediğine göre, bitmez tükenmez bir sevgisi olmalı bu adamın diye düşünüyordu. Rolün bütün benliğini kaplayan şiirselliği içinde, gölündeki bütün alay etme, küçük düşürme istekleri yitip gidiyordu. Oyuncunun yarattığı düşün etkisiyle sahnedeki oyuncuya doğru sürüklenerek, Rastlantılar uygun olsaydı kendi yaşamının nasıl olacağını düşündü. Gürültülü, olağanüstü görkemli bir yaşam olacaktı bu. Genç kadın da bunu yaşayabilecekti pekala. Birbirleriyle tanışıp sevişeceklerdi. Onunla Avrupa'nın bütün krallıklarında o başkentten bu başkente dolaşacak, Onun yorgunluklarıyla gururuna ortak olacak, ona atılan çiçekleri toplayacak, onun giysilerine işlemeler yapacaktı. Sonra her akşam bir locanın içinde, altın yaldızlı bir kafesin ardında sadece kendisi için şarkılar söyleyen bu ruhun iç döküşlerine aralık dudaklarıyla saygıyla sırdaş olacaktı. Oysa sahnede rolünü yaparken genç kadına bakacaktı. Birdenbire içini delice bir duygu doldurdu. Şimdi de kendisine bakıyordu, o kesindi bu. Birdenbire sanki aşk canlanmış da karşısına çıkıvermiş gibi onun gücüne sığınmak üzere kollarına atılmak, ona kaçır beni, al götür beni, gidelim hadi, bütün ateşli duygularım, Bütün düşlerim senindir diye bağırmak için güçlü bir istek duydu. Perde indi. İnsanların soluklarına hava gazının kokusu da karışıyordu. Yelpazelerin rüzgarı havayı daha boğucu hale getiriyordu. Emma çıkmak istedi. Kalabalık koridorları doldurmuştu. Genç kadında soluğunu kesen, yürek çarpıntıları içinde yeniden koltuğuna verdi. Şal, karısının bayılmasından korktuğu için hemen büfeye bir bardak şurup getirmeye koştu. Yerine hayli güçlükle dönebildi. İki eliyle tuttuğu bardak nedeniyle her adım attıkça çevresindekiler dirseklerine çarpıyordu. Üstelik şurubun dörtte üçünü kısa kollu giyinmiş Ruan da bir kadının omuzlarına döktü. Kadıncağız soğuk şerbetin beline doğru aktığını hissedince sanki boğazlanırcasına tiz çığlıklar kopardı. Kadının kocası bir iplik fabrikatörüydü. Bu beceriksizliği için şarla çıkışmaya başladı. Kadın mendiliyle al renkli güzel tafta robunun üzerindeki lekeleri temizlerken Hocası da ters ters homurdanarak tazminat, masraf, parayı istemek gibi sözler söylüyordu. Sonunda Charles karısının yanına gelebildi. Soluk sola ona gelemeyeceğim sandım vallahi. E, bir kalabalık var, bir kalabalık ki sorma dedi. Sonra ekledi. Yukarıda kimi görsem iyi, bir bakalım. E Leon'u gördüm Leon'u mu? Evet ta kendisi Birazdan gelip saygılarını sunacak sana Tam Şarl bu sözleri bitirmişti ki Yonville'deki eski noter katibi Loca’dan içeri girdi Kibar içtenliğiyle elini uzattı Emma'da makineleşmiş bir hareketle elini uzattı daha güçlü bir iradenin çekimine boyun eğer gibi bir hali vardı. Yeşil yapraklar üzerine yağmur yağarken pencerenin önünde durarak birbirleriyle vedalaştıkları o bahar akşamından beri böyle bir şey hissetmiş değildi. Birden durumunu onun sayı verdi. Anılarının verdiği uyuşukluğu bir çabayla silkeledi. Sonra da çabuk çabuk bir şeyler söylemeye başladı. Vay, e, hoş geldiniz, buradasınız demek ha. O sırada aşağıdan bir ses susun diye bağırdı. Üçüncü perde başlıyordu. E, Ruandasınız demek. Evet, ne zamandan beri? Çıkın dışarıya, çıkın dışarıya. Herkes dönüp onlara bakıyordu, sustular. Ondan sonra da genç kadın... Artık sahnedekileri dinlemez oldu. Davetliler korosu, Aşton'la uşağı arasındaki sahne, re majör büyük düet ve başka her şey onun için çok uzaklarda olup bitti. Çalgılar daha az ses çıkarıyorlardı. İnsanlar da daha gerilere gitmişlerdi sanki. Emma, Eczacının evindeki iskambil partilerini, süt ninenin evine yaptıkları gezintiyi, çağırdağın altında okudukları kitapları, ateşin karşısında baş başa geçirdikleri saatleri, yani bütün bu o kadar sakin, o kadar uzun, o kadar sessiz, o kadar şefkatli sevgiyi anımsıyordu. Yalnız bunu yine de unutmuştu. Leon ne diye dönüp gelmişti? Hangi serüven topluluğu delikanlıyı yine karşısına çıkarıyordu? Leon, omzuyla bölmeye dayanmış, genç kadının arkasında duruyordu. Emma, delikanlının burnundan saçlarına doğru inen ılık soluklar altında zaman zaman ürperdiğini duyuyordu. Leon, Oyun hoşunuza gidiyor mu diye sordu. Aynı anda ona doğru öylesine eğildi ki bıyığının ucu onun yanağına değdi. Emma kayıtsızca yanıtladı, yok canım, hayır, pek de hoşuma gitmiyor. Bunun üzerine Leon, isterseniz dışarı çıkıp bir yere oturup dondurma yiyelim dedi. Şarbovary, yo yo, hemen gitmeyelim, kalalım dedi. Bakın kızın saçları dağınık. Acıklı bir şeyler olacak galiba. Dinlilik sahnesi Emma'yı hiç ilgilendirmiyordu. Şarkı söyleyen kadının oyununu da yapmacık buldu. Şarl kadını dinliyordu. Emma kocasından yana dönerek çok bağırıyor dedi. Şarl aldığı zevkin derinliğiyle karısının düşüncelerine gösterdiği saygı arasında kararsız, e evet öyle galiba, biraz diye yanıtladı. Leon da içini çekerek söze karıştı. Hava öyle sıcak ki, dayanılır gibi değil gerçekten. Charles, rahatsızlandın mı diye sordu. Evet, boğuluyorum, gidelim. Leon, genç kadının uzun dantel şanını Yavaşça onun omuzlarına koydu. Üçü de liman mahallesine gidip bir kahvenin vitrini önünde açık havada oturdular. Önce Emma'nın hastalığından söz edildi. Emma, Leon sıkılır belki diyerek birkaç kez kocasının sözünü kesti. Sonra Leon da kendi durumu hakkında bilgi verdi. Ruan da şöyle iyi bir noter dairesinde 2 yıl geçirip İşleri öğreneceğim dedi. Normandiya'daki işler Paris'tekilere benzemiyor çünkü. Sonra Bert hakkında Humeler ve Lefrançois'a hakkında sorular sordu. Charles'ın önünde artık birbirlerine söyleyecek başka sözleri kalmadığı için çok geçmeden konuşmaları kesintiye uğradı. Tiyatrodan çıkan insanların bazıları kaldırımdan geçtiler. Bir yandan da Lucia güzel meleğim benim diye mırıldanıyor ya da bar bar bağırıyorlardı. Bunun üzerine Leon beğenisinin inceliğini göstermek için müzikten söz etmeye başladı. Tamburini'yi, Rubini'yi, Persiyani'yi, Grissi'yi seyrettim ben diyordu. ''Logardi de çok ünlü ama bunların yanında beş para etmez.'' Charles şerbetini küçük yudumlarla içiyordu. Leo'nun sözünü kesti. ''Evet ama son perdede çok güzel oynadığını söylüyorlar.'' dedi. Sonunu görmeden çıktığıma üzüldüm doğrusu. Hoşuma gitmeye başlamıştı çünkü. ''Zaten yakında bir temsil daha verecek.'' dedi. Charles... ''Biz yarın yola çıkıyoruz.'' diye yanıtladı, karısına dönerek ekledi. ''Ama sen tek başına kalmak istersen o başka elbette şekerim.'' Karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkınca delikanlı hemen tavır değiştirerek Le son parçadaki başarısını övmeye koyuldu. ''Çok hoş enfes bir şey bu doğrusu.'' dedi. Bunun üzerine Şarl diretmeye başladı. Pazara dönersin. Karar ver hadi. Sana azıcık olsun iyi geleceğini sanıyorsan kalmamakla doğru yapmazsın bak. Bir yandan çevrelerindeki masalar boşalmaya başlıyordu. Bir garson belli etmeden gelip yanlarında durdu. Şarl bunu anlayarak kesesini çıkardı. Noter katibi onun kolunu tuttu. Garsona ufak bir bahşiş bırakmayı unutmadı. Bunları da masanın mermeri üzerinde şıngırdattı. Şarl Bovary'i üzüldüm gerçekten. E, bıraktığınız para diye mırıldandı. Diğeri içtenlik dolu küçümsel bir hareket yaptı. Sonra şapkasını alarak anlaştık değil mi? Yarın saat 6’da dedi. Şarl bir kez daha vallahi dedi ben daha fazla kalamam ama ''Emma istiyorsa pekala da.'' Ee, bunun üzerine genç kadın tuhaf bir gülümseyişle e, ''Vallahi ben de bilmiyorum ki.'' diye kekeledi. ''Şarl öyleyse düşünürsün bir karar veririz.'' ''Gece öğüt verir derler insana malum ya.'' dedi. Sonra yanlarında yürüyen Leon'a döldü. ''Buralara döndünüz ya.'' Ara sıra bize de akşam yemeğine buyurursunuz elbette. Noter katibi gelirim inşallah dedi. Zaten bizim noterliğin bir işi için yol bile gitmem gerekiyor. Kilisenin saati on bir vurduğu sırada St. Helpland geçidi önünde birbirlerinden ayrıldılar.''